Ben Heybeliada, İnönü Vakfı'na bağlı olan, müze olarak da kullanılan çok güzel bir köşkte sevgili Özden Toker'a konuk oluyorum. Çok teşekkür ederiz Özden Hanım. Sağ olun bizi kabul ettiğiniz için. Ben size çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz evet. için. Tüm Dünya miras Adalar arkadaşlarıma ve Açık Radyo için evet. size teşekkür ediyorum. Şimdi yıl dönümü etkinliğiniz vardı. Evet. Ve ee, sanırım bu e, üç kuşak sizi beraber bir arada gördük. Evet, evet. Ee, torununuz Zeynep buradaydı. Evet. Kızınız Gülsün Hanım Gülsün Gülsün Gülsün buradaydı. Gülsün. Ve siz buradaydınız. Ee, müzenin de açılışıydı ama özellikle e, etkinliği kısacık söyler misiniz bize? Evet. Kaçıncı senesiydi Lozan Aslında anlaşmasını? Aslında Lozan'ın 96. yıl dönümüydü. Onun için özel. Ama bu geleneksel bir tören halinde geldi. Seyirlerden beri, yani Ünlü Vakfı kurulduğundan beri e, her sene 24 Temmuz'da e, Ankara'da, İstanbul'da, e, babamın bu yazlık evinde o antlaşmayı kutlamasını yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. E, Adalılar geliyor, İstanbul her tarafından gelenler oluyor. Çok canlı, çok heyecanlı kutlamalar evet, yapıyoruz. Ben de şahit oldum. Evet. Siz gelen konukların hepsini... Burada kaldığınız sürece gezdiriyorsunuz. Evet. Tek tek ilgileniyorsunuz, tabii, hepsini anlatıyorsunuz. Peki, Ama zaten amacımız oydu vakıf kurarken evet. anılarımızı yaşadıklarımızı annemi sakladıklarını sizlerle paylaşmak için evet. yani de. Yani kendimize saklamak istemedik. Yoksa evet. üçümüz de üç kardeş de bunları aramıza paylaşabilirdik. Çoktu. Ama onu istemedik. İstedik ki bunlar anılarımızla annemi sakladıklarıyla. Evet. Sizlerle beraber paylaşalım. Sizler de aynı şeyi, aynı heyecanı, aynı hayatı bizlerle beraber yaşamış olmanızı diliyorum. Peki şöyle başlayabilir miyiz? Heybeli e, adaya geliş evet. ne şekilde başladı? Ne, nasıl karar verildi aile evet, tarafından? Evet. Evet, çok eski benim doğumdan çok daha evvel. Babam 1924 yıllarında o zaman Cumhuriyeti kurulmuş. Babam başbakan, çok zor günler yaşıyorlar Atatürk Cumhurbaşkanı. Ve o arada babam rahatsızlanıyor. Doktorlar bir türlü babam halsiz kendini yenemiyor, yani iyileştiremiyorlar. Ona o zamanki tabirle tepdili hava tavsiye ediliyor. Ve Atatürk de bunun üzerinde duruyor. Babamın gidip bir yerde dinlenmesini istiyor. O sırada her ikisinin de çok eski arkadaşlar olan İrfan Ferit Bey var. İrfan Ferit Bey, Heybeli Adada seyredir oturan bir dostları. O, Heybeli'yi teklif ediyor ve bu ve bu de yani bu evde, kendi evine yakın bir ev, bu evde kiracı olarak bu evde kalmasını sağlıyorlar. O şekilde 1924 yılında babam başbakanlıktan ayrılıp buraya dinlenmeye geliyor. 1924. Ve de sağlığına kavuşuyor herhalde. Hem evet, sağlığına İyileşiyor. kavuşuyor hem sağlığına kavuşuyor hem adaya da, Heybeli adaya da kavuşmuş oluyor. <gülüyor> yani Heybeli adanın, ormanının, denizinin, tabiat güzelliğinin onun müthiş tesirinde kalıyor. Yani bir daha oradan ayrılmak istemiyor. 24'ten 34'e kadar burada kiracı olarak oturuyorlar. Sonra 34'te ev sahibi satmak isteyince bu ev, evi satın alıyorlar. Yani 34'te burası satın alınıyor. Hatta öyle bir hikayesi var. Ev o zaman dayalı döşeli bir ev. Fakat ev sahibi eşyaların içinde ayrı bir para istediği için babam sadece evi alıyor, eşyaları almıyor. Daha sonra Atatürk o eşyaların yerine kendi ev hediyesi olarak hmm. bir takım eşyalarla evi donatıyor. Hmm. İşte biz hala o eşyalara tabii ki zamanla kumaşlar dayanmıyor ama onun haricinde her şey dayanıyor. Hepsi orijinal. Hepsi orijinal. Hepsi orijinal. Tablolar, eşyalar, Hepsi, fotoğraflar. Tabi. Tabi resimler ilave ediliyor, tabi. çocuklar ilave ediliyor, torunlar ilave ediliyor ama esas olarak hep Atatürk'ün babama verdiği eşyalar üzerinde yaşadık. Evet. Peki İsmet Paşa, Meryembe Hanım, evet. e, siz evet. Ömer Bey ve evet. e, evet. e, Erdal, Erdal Bey burada hep beraber e, aile olarak yani geçirdiniz. Şöyle, Neler yapardınız? Yani şöyle aile sayarken tabi babaannem de bizle beraber. Öyle Biz babaanne demedik, büyük anne derdik. Hmm. Çünkü anneannemi zaten tanımadık. Anneannemi daha erken kaybettik. Kaybetmişim. Onun için büyük anne derdik babaanneme. Babaannemle beraber. Bir de ee, babamın en küçük kardeşi Hayri amcam da. O da o zaman delikanlıydı. Yani yazları işte şey e, annem babam, babaannem, abilerim, o amcam, Hayri amcam hepimiz burada bu evde kalırdık. Bir de başka bir amcam vardı Rıza amcam. Ee, o Hayri'den daha büyüktü. Onun da biraz ileride böyle şimdi çok harabe halinde ama çok güzel bir evde On, onlar da kiracı olarak orada otururlardı. Yani ailecek biz belada da otururduk yazları. Bir de tabii deniz maceralarınız var ki İsmet Paşa'nın meşhur olarak, çivileme. Evet <gülüyor> olarak. Evet ondan, onlar kısım kısım zaman kesin. zaman. İleriki evet. yıllarda da devam etti. Ama benim hatırladığım mesela benim hatırladığım dönemlerde o zaman tabii ilk öyle gene de Yalova'ya gidilirdi. İlk okullar kapanınca Yalova'ya gidilirdi. Yalova'da büyükler orada işte sıcak suya girerler. O sıcak su içilir faydalı olduğu inanılırdı. Hep hmm. i̇şte biz çocuklar gene bir denize girebilirdik ama o bir fısım 21 gün orada gideriz. Okullar kapandıktan sonra o so sonra da ay asıl tatilimiz bizim Ege da başlardı. İşte dediğim gibi bu evde bu evde hepimiz aileci olarak to toplam yani yaşıyoruz. İşte babam sabah erkenden kalkınca hemen tıraşı olur. İlk öğlen ona bültenler, haber bültenleri gelirdi. Onları okurdu. Ondan sonra tıraş olur. Yani diye bir Rum berberi vardı hı hı. o tıraş olma yani sakal tıraşını o gelirdi babam saçını kestirmek istediği zaman Yani'nin kendi köydeki aşağıdaki rıhtımdaki oraya giderdi hatta yürüyerek gider çok keyifli olarak gider giderken herkesle konuşur sohbet eder ve orada tıraş olurdu hı hı. ama o resimler hepsi duruyor. Ondan sonra yine kravatıyla, takımı elbisesiyle, ayakkabılarıyla, annem de aynı elbise yazdık kıyafetleriyle. işte babamın şeyleri hazırlanır. Havlusu hazırlanır, mayonsu hazırlanır ve burada yakın olan biliyorsunuz buradan çıkınca biraz yürünüyor. Sonra sağda bir yokuş var. Tekrar Hı -hı. sola dökülüyor. Ve o zamanki bir tek olan bir plaj vardı. O plaja gidiliyor. Ahşap iskelesi var. Ahşap 30. iskelesi olan ahşap Kabinleri olan sıra sıra kabinleri vardı hı hı. ve kabinlerin önünde içinde oturacak iskemle de vardı. Hı hı. Babam oraya gelir herkese selam verir. Ondan sonra bahsettiğimiz kabinlerin bir tanesi için boş olana içeriye giren, içeride oturur. Ayakkabılarını yani kendi çıkarır, kıyafetini çıkarır. Annem ona yardım ederdi. Annem kıyafetlerini alır oraya bir yere asma çalışır. Babam da mayosunu, bornuzunu giyip oradan öyle çıkardı. Sanırım hiç koruması yoktu değil mi adada yaşarken? Yok, yani koruma dediğiniz yoktu. İşte bir yani şey olarak bir yardımcı olan, yani babamın birisi olurdu. Ama o zaman koruma falan denmezdi onu. Babamın yani yardımcısı olarak bulunurdu. Yani etrafı rahat büyüdüğü zaman falan kimse yoktu tabii etrafında. Oraya gider, işte orada denize hazırlanır. Ama o denize girerken zaten bütün oradaki gençler, yani onları yol boyunca takip etmeye da arkasından. Giderken yürüyerek gittiği için her gören ona takılır. Yani biz böyle heyet halinde yani koruması çok bol korumayla <gülüyor> deniz kenarına giderdi. İşte orada soyunmasını beklerler. Herkes ona göre hazırlığını yapar. Bir ara çok daha evvelden bir kum banyosu yapma modası da vardı. Yani kuma yatıp kumun üzerine tamamını üst üst örtülür kumla. Orada öyle bir iyi geleceğini düşünülürdü. Ondan sonra da denize. işte orada tahta bir şey var, iskele var. O iskelenin ucuna kadar yürür babam. Benim tabii çocukluğumda oraya giderken abilerim de, onlar da daha çocuk olarak, ben çocuk olarak hepimiz babamla bir takım halinde giderdi. Abilerim o zaman benim hatırladığım yüzmeyi öğrenmişlerdi. Ama ben daha yüzmesini bilmiyordum. Onun için hep biz oraya giderken abilerim benle takılırlardı. Kurbanlık koyun gidiyor diye. Benim de canım sıkılırdı. <gülüyor> kızardım. Çünkü oraya gidince işte o iskelenin üzerine hep beraber çıkarız. Mayolarımızı giymiş olarak. Babam beni şöyle kollarımdan tutup derin deniz. Derin denizi hop diye bırakırdı. böyle babanız öğretti size yüzmeyi. Denize düşerdim. Tabii etrafımda işte vardı yüzme bilenler vardı. Hemen beni çıkarırlardı ama yani ne olursa olsun o ilk babamın tutup beni denize atması yani deniz, yüzmeyi ben öyle öğrendim mesela. Nasıl bugün yüzmeyle aranız iyi mi? Çok seviyorum. Şimdi saatlerce yüzebilirim. Öyle çok yani çok stilde belki kral yüzmem ama çok severek bir saat denizde yani yüzebilirim. Çok severim. Burada olduğu sürece İsmet Paşa da her gün girer miydi? Her denize? gün girerdi tabii devir devir her gün girerdi. Bu bahsettiğim benim çocukluğum. Hmm. Ama dediğiniz gibi biraz evvel de konuşuyorduk. Bu tabi dört kuşak denize girildi. Yani babam burada işte benim genç babam olarak ben çocukken sonra ben daha sonra evli olduğum zaman benle beraber girdi. Benim çocuklarımla girdi. Yani değişik değişik dönemlerde babamın deniz faslı oldu. Ama annem her zaman babamın yanında ve yani ileri yaşlarındayken de babam çivileme atlardı bilirsiniz o zaman çivileme evet. atlaması gazetelerde muhallebet gazetelerde çıkardı yani eskiden ka karpuz kabuğu denize düştü deniz mevsimi geldi denirdi o zaman da İsmet Paşa çivileme atlamaya başladı deniz mevsimi başladı Açıldı. diye böyle şeyler <gülüyor> ihtiyar yapılırdı işte babam o zaman denize atlarken atlamadan evvel Annem Hanımefendi saate baslardı, babam da kolundaki saate yani dakikasıyla gösteren saate basar. Babam atlar yüzer çıktığı zamanda tekrar sorardı Hanımefendiyi Hanımefendi kaç dakika, saat kaç diye sorardı. Annem de saati söyleyip yani denizde ne kadar kaldığını tespit etmiş olurdu. Sonra eve geldiği zaman da. Defter, not defterini açıp günün tarihini atar ve kaç dakika yüz düğününde oraya muhakkak ki not eder. <gülüyor> Muazzam bir disiplin. <gülüyor> ee, Özlem Hanım, e, ziyaretçiler epeyce ne yoğun gelmeye evet. başladı. Arzu ederseniz biraz daha iyi e, kayıt alabilmek için e, İsmet Paşa'nın çalışma i̇şte, odasında evet. devam edebilir miyiz? Tabii, evet. Tamam. Orası teşekkürler. daha sakin ama. Öyle olur dediler ama... <gülüyor> Deneyelim mi? Evet deneyelim. Tamam. Olmazsa yine buraya geliyoruz. Tamam. Çocuk olarak çok güzel bir çocukluğumuz oldu evvelada da. Yani ben hatırladığım işte çok 4-5 yaşlarından itibaren hatırladığım şeyler. İşte abilerimle beraber bahçe. Bizim bahçemizde kocaman böyle çok güzel göl, gölgesi olan büyük ağaçlar vardı. Sabahleyin biz orada kahvaltımızı yapardık. Babam her zaman giyinir. İşte biraz da ben bahsettiğim tıraş olur hazırlanır kahvaltısını yemek odasında kahvaltısını yapardı ondan sonra da deniz faslı başlardı ama diğer yani denizin dışında çok eğlenceli hayatımız olurdu mesela bir kere eşek binme imkanımız vardı şeyden iskeleden oda bir yerden geldiğimiz ve buradan inince en büyük keyfimiz eşeklere binip eşeklerle eve çıkmak ya da turlar yapılırdı. Küçüktür, büyüktür, yani saatine göre, imkanına göre adanın muhtelif tarapları dolaşılır, i̇şte sanatoryuma gidilir. O sanatoryumdaki, o taraftaki plaj çok güzel, yeşilliği çok güzel, ormağın, ağaçlar ve ağaçlarının kokusu. Yani hakikaten nefis de, yani o zaman biraz daha büyüdükten sonra da yürüyerek turlar yapılırdı. Yani plajda... İşte tenis kortları vardı, voleybol sahaları vardı. Yani oralarda gençlerin hepsinin istedikleri gibi denize girebilecekleri, yüzecekleri, atlayacakları, yüksek atlayan yerleri vardı. İşte tenis oynanırdı, futbol oynanırdı yani bütün açık meydanlarda. O kadar ev çok azdı. Yani bizim buradan deniz kenarına giderken belki 10 tane ev vardı. Hep aralarında kocaman kocaman bahçeler, yemyeşil ağaçlar, her türlü meyve, enva çeşit meyve, mimoza, mimoza kokuları arasında. Yani orada biz eğlenmemiz yani her an için bizim için bir bayram havasındaydı. Bahçe bizde de dediğim gibi büyük ağaçlar orada yemek yediğimiz, oynadığımız şeyler vardı. Arkadaşlarımız gelirdi. İşte akbaç çocukları, amcamın çocukları da aynı adada oturuyorduk. Abilerim dediğim gibi her istedikleri spor yaparlardı. Ee, daha da çok önemli büyüklerle beraber babam mesela bizi alıp san bir şeylere arabalarla gidip aramalarla turlar yapılırdı. Benden sonra evet turlar yapılırdı. Benden sonra benim çocuklarımla da yani babam Gülşin'den Nurperi'yle Gülsü ile onların hepsini faytonlara bindirip onlarla da büyük tur, küçük tur yapılır. İşte babam anlatırdı. Yani ada hakkında bilgi verirdi. O zamanki olan işte yukarıdaki okulları anlatırdı. Daha tarihçesini anlatırdı adanın. Yani bizlerle adayı çok dolu olarak adayı dolaşırdık. Yani yürümesini de babam çok severdi. Ömer abim o kadar sevmezdi onun için biz ailece, işte annem babam, Erdal abim ben, amcamın oğlu Reşit abim ve babamın kayınmağız müdürü Vedit Bey. öyle isimlerimiz de var. Biz beraber, yani neredeyse herhalde küçük tırda yaptığımız oluyordu. O kadar çok severdi babam yürümeyi. Yani o, o şekilde, yani. ondan sonra geceleri açık hava sineması vardı. Bilmiyorum bunu hatırlayan var mı ama, yani bilmiyorum gene şeyde, köyün içinde bir yerlerde. Açık hava sineması vardı. Oraya böyle oyun, tiyatrolar gelirdi. Yani biz oraya küçükken bizi alıp götürürlerdi, orada işte açık havada tiyatro seyrederdik. Yani pek şimdi piyeselerin ne olduğunu hatırlamıyorum ama yani orada tiyatro seyrettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Şarkılar söylenirdi, küçük operetler gibi onları dinlerdik, filmler seyredilirdi. Ondan sonra da hep beraber işte yine yürüyerek evimize gelir yatağımıza yukarıya çıkıp yatağımıza yatıp güzel güzel, bışıl bışıl uyurdum. Yani nefis bir çocukluktu. <gülüyor> anılarınız hep çok güzel değil mi evet, anılarınız? Gerçekten yani adanın anıları, o zamanki anıları. yani bütün Mesela o zaman şimdi mi Orhan Pamuk'un ailesi. Evet. Orhan Pamuk'un Pamuk büyük babası, annesi, onların babasını, büyük babası büyük babasının babaannesi. Evet. Onların hepsi plaj yolunda evleri vardı. Evet. Gündüz oranın pamuk babası, gündüz gündüz pamuk. abilerimin çok yakın arkadaşıydı. Yani onun çocukluğunu hatırlarım. İşte evliliklerini hatırlarım. Yani bütün hayatımız boyunca eski bizim gene akrabamız olan insanlar vardı. Müşterek abi burada Deniz Çeyde plaja giderken yolda otururdu. Onların hepsi eski adalılar. Yani aileleri adaya gelip yerleşmişler. Onlar burada büyümüş burada yetişmiş yani çok güzel bir beraberlik vardı ve dediğim gibi çok kitap okuma merakı vardı spor yapma müzik dinleme hevesi vardı yani tam bir aydınlanma havası içinde büyüdük Eylül Beladada. Evet, İsmet Paşa'nın fotoğraflarına baktığımız zaman hı hı. Bütün yaşayan halkla evet. çocuklarla evet. yaşı ne olursa olsun evet. çok kaynaştığını görüyoruz. Denize gitme fasilerinde yani çok küçük evet, beraber de, giriyorlar. Evet. Çok samimi bir ilişkisi var gibi gözüküyor. Evet, ama gibi gözüküyor değil öyleydi zaten. Yani biz zaten evimizde de o terbiyeyi aldık. Yani hiçbir zaman biz kendimize hiçbir yerde yabancı hissetmedik. Hep kendimize dostlarımızla, ailemizde gibi yani bize öyle bir eğitim verildi ki ama tabii eğitim daha çok görgümüz o oldu. Yani biz babamla nereye gitsek her zaman kendimizi kendi muhitimizde, kendi dostlarımızın arasında hissettik. Çünkü babam kendini öyle hissettirirdi. Ve karşısındakine yani sadece gösteriş olarak değil, yani onlara yani, rol yapmak değil, doğal. Yani bence babamın en önemli vasfı da hakikaten doğal olmasıydı. Asker olarak da doğal olduğu için çok sert bir asker olmuş. Ama ondan sonra bizim babamız olarak, vatandaş olarak son derece sıcakkanlı, yani paylaşmak isteyen, yani paylaşan daha doğrusu istemek değil, doğal olarak bizim hepimizden biri olarak bizi öyle yaşattı etrafında da çocukları olarak, dostları olarak, vatandaşları olarak. Yani burada balkonda, bu evin balkonunda akşam güzelleri oturup da annemle çay istedikleri, içtikleri zaman gelen herkes rahatlıkla o merdivenlerden çıkar. O babam onlara hoş geldinizler, annemin varsa kendi eliyle yaptığı kurabiyelerden ikram eder ve senelerce sonra hep o ziyaret eden gençler, çocuklar bunu hatırlayıp anlatırlardı. İşte annenizin kurabiyelerini de yedik biz diye, un kurabiyesini, küçük simitlerini yedik diye hep anlatırlar. Yani bizim hayatımız böyleydi. Onun için babamınki de öyleydi. Babam mesela denize girerken dediğim gibi hep etrafında gençler alırdı. Onların hepsini hatırlardı, tanırdı. Onları böyle teşvik ederdi. Yani hepsinin hayatını bilirdi. Yani onları bir daha bir sonraki sene gördüğü zaman onların bir sene ağ zarfında ne yaptıklarını sorar. Ve hep hayatları seni seni takip ederdi. Her yani o kadar candan onlara ilgi duyarak yüzmesi de öyleydi. Yüzerken herkes bütün gençler etrafında yüzerler. Hatta son yıllarında baktı ki gençler daha çok mesafe kat ediyorlar, daha çabuk, çabuk değil de daha çok hızlı yüzüyorlar. Onun üzerine kendisi düşündü düşündü. Herhalde benim stilimde bir bozukluk var dedi ve stilini düzeltmek için o zaman ya zaman gene bu gençler arasında bir, bir subay var bir subay genç subay, O ona biraz yardımcı olma Cemil isminde bir Cemil yıldız isminde bir genç ona yardımcı olmuş. Fakat babam yolla da yetinmemiş yani iyi bilen hocadan ders almak istediği için bu adaların bir tanesinde bir asker yüzme hocası varmış. O gelmiş onun isminde bilinir O gelmiş ve babama kral yüzmesini. Yani işte şey olarak, stil olarak o yüzmeyi öğretmiş ve babam o sırada işte ders aldığı senelerde 83 yaşındaydı. Yani 83 yaşında babam yüzme stilini beğenmeyip stilini düzeltmek için hocasından, bir askeri hocadan, asker hocadan yüzme ders aldı. Ailenin çok güzel bir beraberliği de başladığı bir ada bu. Evet. Ee... Erdal Bey'in evet, evet, evet. Sevinç Hanım'ın evet, aşk hikayesi dersek evet, yanlış evet, olmaz herhalde evet, değil mi? Yani komşularımızla hep çok çok iyi böyle şey yaparken, çok birbirimizi severken, çok yakın komşuluk münasebetlerimiz varken bir adım daha ilerledik ve Erdal abim, komşumuz Ali Sol kızıyla, yani tabii onlar burada komşu oldukları için birbirlerini zaten tanıyorlardı ve evlenme çağına geldikleri zamanda yani Erdal abim Sevinç'le evlendi. Yani. Onların düğünü nişanları, bu bizim yanımızdaki bir evde, sevinçli evinde nişanları yapıldı. Yani güzel bir şey olarak, yani çok romantik olarak komşu evet. çocukları birbirlerini evet. tanıyarak, birbirlerini beğenerek evlenmeye karar verdiler. Yani bir aşk evliliği olarak evlenip, ondan sonra da hatta o sırada, bunu da ilave edeyim, o sırada benim, ben de daha evvelden Metin Toker'le evlenmişim. Fakat o sırada Demokrat Parti dönemi yani daha çok değişik bir dönemde Metin basın suçundan dolayı hapisteydi. Onun evlenmezleri için yani evlenme tarihi olarak Metin'in hapisten çıkışının ertesi gününü karar verdiler. Metin Ankara'daki cezaevinden işte 8 ayında doldurdu, çıktı. Ertesi akşam treni bindik, buraya geldik ve Heybelada'da, ve İstanbul'da bu sefer, İstanbul'da hey, değil ama İstanbul'da düğünü yapıldı. Daha evvel nişanında Metin bulunamadı çünkü o zaman tutukluydu. Ama işte düğünleri için, ama ben buradaydım, Ömer abim tabii buradaydı bir aile olarak, yukarıda güzel isimlerimiz de var. Sevinçli Erdal abimin nişanında hepimiz bulunduk. Emre bir de böyle özel bir aile <gülüyor> de <gülüyor> beraber Hatta şimdi, şimdi evi gezdirirken işte Erdal Ağabey'in ve Emre Ağabey'in kaldıkları üst kat, ikinci kattaki odayı gösteriyoruz. Ama onun yanında da Seviş'le nişanında yani yandaki evde çekilmiş resimleri de var. İkisinin babamın nasıl yüzünü taktığını, ikisinin mutlu hallerini, gülmelerini, Soğut ailesini, onları gösteren çok güzel bir köşemiz var. Peki, şimdi çok uzun senelerdir burada dördüncü kuşak olarak evet. devam ediyor İnönü ailesi. Bu arada adadaki değişimleri nasıl gözlemlediniz? Sizin zamanınızdaki, çocukluğunuzdaki ada ve bugünün adası arasındaki farklar neler? Evet. Evet, tabii şöyle söyleyeyim. Bir kere ilk öğrendiğim gibi çocuk olarak ben buraya geldim. Yani 1900, demek ki 24, 1938 yılları arasında ben buraya çocuk olarak geldim, 38'e kadar. Yani babam başbakandı, o zaman buraya gelirdik ve burada uzun zaman yani yazı burada geçirirdik. Ondan sonra 38, 50 döneminde, o zaman babam Cumhurbaşkanı'ydı, o zaman buraya daha az gelmeye başladık. Çünkü o zaman daha çok gene Yalova'ya giderdik. Yalova'dan sonra Flory'ye giderdik. 50-60 yıllar arasında yani babam muhalefet, muhalefet reisi olduğu zaman tekrar hayatımız buraya döndü. Ve o dönem içinde işte Ömer abim evlendi. Onun için Ömer abimin eşiyle Engin'le de buraya geldiler. Burada gezerken gördüğünüz içeride gördüğünüz masada yemek yediler. Ondan sonra ben Metin Toker'de evlendim. 55'te evlendim. İşte 57'de çocuklarım Gülsün doğdu, Nurperi, Güçlü doğdu. Onlar çocuk olarak buraya geldi. Yani bir kere benim çocuklarım da Gülsün, Nurperi, Güçlü, hepsi burada büyüdüler. Yani benim küçükken yattığım odalarda onlar yattı. Yani tam ikinci, üçüncü kuşak olarak sonra onlar da büyüdüler ve onların da onlar da genç olarak buraya gelen yani dört kuşak buraya geldi. 50 ile 60 arasında daha çok babamın ...burada artık yani büyük, bizim çocuklarını evlendirmiş bir aile babası olarak ve muhalefet lideri olarak bir yaşantısı var. O yaşantı da daha evvel bahsettiğimin tamamıyla eşit, benzeri. Ama benzemeyen tabii ki adanın hali değişmiş oluyor. Ada o zamanlar, yani 50-60 yıllar arasında daha farklı bir ada oluyor. Yani şeyleri belki o kadar devamlı oturanlar azalmış oluyor. Biraz daha e, işte vatandaş olanlar, yani e, Ermeni, Rum komşularımız azalmış oluyor. Onlar artık o kadar gelmiyor. Daha bir, yani biraz hava değişiyor yıllarda. Hı hı. İşte vapurlar bir başka türlü işlemeye başlıyor. E, yani imkanlar o kadar zaman artık açık sanma sinemaları yok. Daha bir, yani daha bir o tabii halinden daha bir şey olmaya başlıyor, kalıplaşmaya başlıyor diyelim. Ama değişmeyen bizim hayatımız oluyor. Gene babam oraya aynı şekilde gidiyor, gene aynı şekilde o kabillerden hala o zaman değişmemiş oluyor. Orada soyunuyor, gene büyük heyet halinde denize giriyorlar. Hatta bir seferinde o iskele, tahta iskele çökecek gibi oluyor. Ve o bahsettiğim biraz o Cemil Çiçek, o babamı itip denize itiyor ki şeyle beraber çökmesin diye ve babam denize döndükler. Denize atladıktan sonra orası da çöküyor mesela. Öyle şeyler yaşanıyor. İşte gazetelerde muhalefet lideri olarak ondan bahsediliyor. Ondan sonraki dönemde daha çok işte şey oluyor daha çok 60-70 seneleri arasında da tabii ortanın, ortanın solu yani politik bir hayat daha çok oluyor burada. İşte o zaman ortanın solu politikası, işte bu politikanın kim üstlenecek, nasıl ile nasıl olacak, yani o tartışmalar olurken o zaman başka türlü bir çalışma yapıyorlar. O zaman artık biz hepimiz kendi evimize çekilmiş oluyoruz ama yeni hafta sonlarında babam istediği zaman yine bütün aile burada toplanıyor. Yani ben eşim, çocuklarım, Ömer abim eşi çocukları, Erdal abim, sevmiş zaten onlar burada. O zaman Erdal'la, Erdal, Erdal Emre, sevmiş daha çok burada kalmaya başlıyorlar. Hatta babamı kaybettikten sonra bir dönem annemle beraber Erdal abimle sevinç burada oturdu. Yani onlar bu evi yaşattılar devam ettirdiler. Evet. Müze yapma kararını ne şekilde aldı onu aile? Da, onu da gene Erdal abim, gene Erdal abim babamızı kaybettikten 10 yıl sonra bizi aile olarak annem de o zaman başımızda bizi aile olarak topladı ve bize biz çünkü kendimize hem Cumhuriyet'in ilk 10 yılında. ...doğmuş olan çocuklar olarak görüyoruz. Yani Kurtuluş Savaşı'nda yoktuk... ...ama Kurtuluş Savaşı'nı yapanlar arasında büyüdük. Ondan sonra annem büyük bir mehaletle, titizlikle... ...1916'da babamla evlenmiş, her şeyini saklamış. Yani elimizde ana olarak, eşya olarak, nesne olarak çok şey var. Bunları bir şık üç kardeş aramızda paylaşmaktı. Ama Erdal abim bize bunu başka türlü gösterdi yani biz anılarımızı, annemin sakladıklarını, kendimize saklamayı haksızlık, ona hakkımız yok. Yani biz biz vatandaşlarımıza, vatandaşlara borçluyuz. Bu elimizde olanları, yaşadıklarımızı paylaşmamız lazım diye 1983'te böyle bir vakıf kuruldu. Ve o vakıf kurulduğu zamanda ev olarak babamın doğduğu İzmir'deki ev, buradaki İstanbul'daki bu yazlık evi ve Ankara'da pembe köşk diye bilinen babamın uzun seneler hayatını geçirdiği o üçü vakfa bağışladık. Onun için şimdi orası bu evde artık bizden bizden çok bizim olduğu kadar aslında sizin elinizde. Yani buraya gelen herkes, evi gezen herkes kendisini evinde hissetmesi lazım. Çünkü hakikaten bağışlanmış artık bizim elimizden çıkan bir şey. Ve o zaman da bunu daha çok canlı bir hale getirmek için müze haline, yani yaşayan müzeler haline getirmeye karar verdik. İşte bugün yaptığımız da bu. Evet. Sanırım e, hiçbir ücret almadan geziyor. Evet, Ücün evet. Ücret almadan. Evet. Yani zaten bizim amacımız burası mümkün olduğu kadar çok ziyaretçimizin olması. Evet ama duydum ki sizin özellikle bir anı defteri var dışarıda ve Doğru. oraya e, yazısını e, bırakanların yazılarını tek tek okuyor musunuz? Çok tek, tek, ve tek tek senin. Tek tek teşvik ediyorum. Çünkü gelenler o kadar güzel şeyler anlatıyorlar ki. Bugün bile yani bugün olanları yazdıklarını okusanız yani neler <gülüyor> alın? Çünkü dünya her tarafından gelen var. Evet. Ve onların her birisinin düşüncesini orada defterde bulabiliyorsunuz. <gülüyor> yani, Şimdi biz de dünya mirası adalar evet. olarak bu değerleri adaların UNESCO'ya girebilmesi için çalışmalar yapıyoruz 3 evet. senedir. Size de bahsettiğim gibi. Evet, evet. Ve bir ön başvuru gitti evet. bakanlığa. Siz de yurt dışında da birçok yere gittiniz. Evet. Adaları da gerçi Hebeli adayı çok iyi biliyorsunuz ama büyük adayı da gezdiniz biliyorsunuz. Genel olarak ne düşünürsünüz? Bir mirastır burası diyoruz. Gelecek kuşaklara evet. aktarılması gerekir diyoruz. Bununla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Tabii tabii, kesinlikle bunu yapmak lazım. Çünkü dünyanın her tarafında, yani bizim sadece Helbeli'yi alın, dediğiniz gibi Ada var, Burgaz var, Kınalı var, Sedef Adası var. Yani bunların hepsi birbirinden güzel adalar. Tabiat harikası hakikaten. Yani bunların hepsinin yani tabiat harikası olarak kabul edilmesi lazım ve korunmaya alınması lazım. Çünkü zaten çok, çok nazik bir durumdalar. Tabiat bakımından yani çok rüzgarlı bir yer, Marmara Denizi rüzgarlı, çok çabuk yangın evet. etrafa dağılıyor, sarabiliyor, yangın çıkabiliyor. Onun için yani burada yaşayanların da bunu bilerek çok dikkatli davranmaları lazım. Ama bazen ellerinde olmadan tabii rüzgar da hemen her tarafa yaydığı için çok tehlikeli, nazik bir durum. Onun için adaları daha da korumak lazım bu bakımda Ama aynı zamanda değerlerim eski halinde işte o mesela ben biraz ben bahsediyorum eşeklerin olması çocuklar için büyük bir şenlik de ondan sonra faytonların olması onlar da çok Tabii ki şimdi şeyleri var sorunları da var onların evet. hani onları açmak evet. belki lüzum yok ama hani bunları kullanılır hale getirmek hakkında hakikaten bir, bir mucizevi bir şey olsa onu bulmak lazım. Evet, Çünkü onlar adamın hakikaten simgesiydi. Kültürel mirası gerçekten. Evet, kültürel mirasıydı. Ben sizi daha fazla yormadan programımızın da sonuna geliyoruz. Ama şu anda bulunduğumuz o da evet. e, İsmet Paşa'nın çalışma o, odası. O çalışma odası. Burada ha. önemli kararlar almıştır diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Yani tabii ki bunu, burada 1924'ten sonra burada yaşadığına göre yani evet. Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki önemli devrimleri yaşam tarzımızı ama işte bakın tam aslında devrimleri hep evlerinde yaşatmayı seven insanlar bunlar ve inanıyorlar ki devrimler de insan gibi yani sevgiye ihtiyaçları var, yaşamaya, yaşamak için sahip çıkılmaları lazım. Ve babam bilhassa bütün devrimlerin bizim evimizde yaşanmasını çok kesin çok titizlikle isterdi. Zaten mesela burada da görebilirsiniz. Mesela dünyaya açılmış, açılmış olmak Yabancı dil bilmek, dünyada olanların farkına varmak. Yani babam burada, şimdi sergilenen burada mesela üç dilde dergiler var. Fransızca var, İngilizce var, Almanca var. Ve babam bunların hepsini mutazam, yani son yaşlarında, geç yaşlarında bile bunları takip ederdi. Okumak, işte şey yapmak, spor yapmak, denize girmesi, bu kadar ilgi göstermesi denize karşı güzel sanatlara. işte içeride radyosu var mesela. O radyoda 50'li yıllarında o radyo alınmış. portatif bir radyo. Bir Alman markası ama güzel bir radyoymuş. Müzik dinlemek. Yani bütün onların hepsini burada bu evin içinde yaşadı ama Daha sonraki tabii şey, muhalefet lideri olarak burada yaşadı. İşte çok partili rejime geçildiği zaman burada yaşadı. Yani onların hepsi aslında bu odanın bu duvarları yani bu konuların hepsini dinlediler, tartışmalara şahit oldular, değişikleri gördüler. Zaten resimlerin de bazıları bunların şahidi zaten. Evet, Ama bu da yaşanan bir ev burası. Yani 1924'ten itibaren bugüne kadar hep yaşanan, hep iyi yaşanan, güzel yaşanan, tabii bazı eksikleriyle, zorluklarıyla, şeyler kriz dönemleri olduğu da. Ama işte hayat bu zaten. Hayat sadece... Güzellikler geçmiyor maalesef. Zor günlerde oluyor. Ama işte bu en evin içinde o zor günler de aşıldı. Ve şimdi bütün gençlerimize, her yaştaki gençlerimize açık bir müze halinde onları bekliyoruz. Gelecek kuşaklara böyle bir merasa aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize de bu vakti ayırdığınız için kıymetli bilgileri dağıl, paylaştığınız dağıl. için çok teşekkür çok ediyoruz. Çok ben teşekkür ederim size. Hoşçakalın. Sizi bekliyorum. <gülüyor> Her zaman. Herkesi <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevinci. <için>. Özür. <Evet. gülüyor>